Bismillahirrahmanirrahim Keyif suresi Bu sure de Mekke'de nadil olmuş Mekki surelerdendir Bala'dan gelen bir rivayette Adamın birisi Keyif suresini okuyordu Evde bir hayvan vardı Hayvan ürkmeye başladı Baktı ki bir bulut veya toz bürümüş Durumu ve vesselam anlatınca falanca sureyi oku çünkü o Kur'an'ın okunduğu yere inen sekinedir o Kur'an için iner buyurmuştur bunu Bukhari ve Üstüm nakletmiştir yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Keyif suresinin ilk 10 ayetini okuyan kimse Deccal'dan kurtulur kimseyi Keyif suresini ezberlerse Deccal ona zarar veremez buyurmuştur Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Birden beşe kadar. Hamd o Allah'a ki konuma dost doğru kitabı indirdi. Ve onda hiçbir eğrilik koymadı. Kendi katından şiddetli bir baskının haber verme. Ve salih amel işleyen müminlere güzel bir mükafat olduğunu müjdelemek için. Orada temelli kalacaklardır. Ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için. Ne onların ne de babalarının buna ait bilgileri vardır. O ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. Bu tefsirin başında da geçtiği gibi allah Teala konuların başlangıcında ve sonlarında kendi mukaddes zatını hamd ile tavsiyel çünkü o her halikarda hamd edilendir. Başta da sonda da hamd ona mahsustur. Bunun için Allahu Teala burada değerli kitabını, şerefli Resul'ünü Resul'üne indirmekten dolayı kendi zatına hamd etmekte muhakkak ki bu Allah'ın yeryüzü halkına ihsan ettiği en büyük nimettir. Çünkü bu değerli kitap ve o şerefli Resul insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmış. O kitabı Allah eğriliği, büyürlüğü, sapıklığı bulunmayan bir kitap kalmıştır. Bu kitap dost doğru yola, apaçık ayan beğen yola götüren bir kitaptır. Kafirlere uyarı, müminlere muştudur. 6, 7 ve 8 Demek ki bu söze inanmayanların ardından üzülerek neredeyse kendini mahvedecekti. İnsanlardan hangisinin daha güzel amel işlediğini deneyelim diye yeryüzünde olan şeylere bir süs verdik. Şüphesiz ki biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz. Allah subhanahu ve teala dünyanın zevala ve fenaya mahkum olduğunu boşalıp yıkılacağını yok olup gideceğini haber vererek şüphesiz ki biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getiririz bunca süsten sonra mahvedip harabeye çeviririz dünyanın üzerinde bulunan her şeyi helak edip kupkuru toprak haline döndeririz ne bitki yetişir ne de fayda sağlar buyurmuştur 9'dan 12'ye kadar Yoksa sen mağara ve kitabe ehlini şaşıracak ayetlerden mi sandın? Hani o yiğitler mağaraya sığınmışlardı da, Rabbimiz bize katından rahmet ver, işlerimizde başarılı kıl demişlerdi. Bunun üzerine yıllarca mağarada onların kulaklarına perde vurduk. Sonra iki taraftan hangisinin bekledikleri sonucu daha iyi hesaplamış olduklarını belirtmek için onları uyandırdık. Evet. Bu ayet kelime kısa ve özet olarak mağara ashabının kıssasını haber vermektedir. Hazreti Peygamber'e hitaben ey Muhammed yoksa sen mağara ve kitabe ehlini şaşıracak ayetlerimizden mi sandın buyuruyor. Onların durumunda bizim gücümüz ve saltanatımız bakımından şaşıracak bir şey yoktur. Çünkü göklerin ve yerin yaratılışı gece ve gündüzün birbiri ardınca getirilişi, güneşin, ayın ve yıldızların emre müsahhar kılınışı ve daha bunda benzer Allah'ın kudretini delalet eden muazzam ayetler. Allah'ın dilediğini yapmaya muhtedir olduğunu göstermektir. Mağara halkının haberlerinden daha şaşıracak durumlar bile onu ayrıca bırakmaz. Hani o yiğitler mağaraya sığınmışlardı da Allah'ın Teala dinleri uğruna kavim firar edip kaçan ve bunun sonucunda da daha da bir mağaraya sığınıp milletlerinden uzak kalıp saklanmak için mağarada yalnız başına kalan yiğitlerden söz etmekte. Onlar mağaraya girdiklerinde Allah'ın rahmet ve lutfunu dileyerek Rabbimiz bize katından rahmet verdi. Bizi milletlerimizin gözünden uzak tut buyurmuşlardı. de mağarada kaldılar ve o mağaradan dışarıya hiç çıkmadılar. 13'ten 16'ya kadar sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatalım. Doğrusu onlar Rablerine inanmış genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Kalkıp da bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabb'idir. Biz ondan başkasını ilah demeyiz. Yoksa and olsun ki batıl söz söylemiş oluruz dedikleri zaman kalplerini pekiştirmiştik. Şu bizim kavmimiz Allah'ı bırakıp ondan başka ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğunu apaçık delil getirmeleri gerekmez mi? Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Onlara, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tatmaktı olduklarınızdan ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin de Rabb'in size rahmetinden genişlik versin, işinizde kolaylık gösterin denildi. 17. Güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafında yöneldiğini, battığı zaman da sol tarafa gittiğini görürsün kendileri de mağaranın iç tarafındaydılar. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi hidayete erdirirse o doğru yola ermiştir. Kimi de şaşırtacak olursa artık onu doğru yola erdirecek bir kılavuz bulamazsın. 18 Onlar uykudayken sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de dilfetlerini eşeğe uzatmıştı onları görsen için korkuyla dolar geri dönüp kaçardım 19 ve 20 böylece birbirlerine soğusunlar diye onları uyandırdık İşlerinden biri ne kadar kaldınız dedi bir gün veya daha az bir müddet kaldık dediler ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilendir Şimdi siz birinizi paranızdan şehre gönderin de yiyeceklere baksın. Hangisi daha temiz ise ondan size getirsin. Orada nazik davransın da sakın sizi kimseye yürürmesin dediler. Çünkü ki sizden haberler olacak olursa sizi ya taşla öldürürler veya dinlerine gönderirler. Bu takdirde ise asla kurtulamazsınız. 21. Böylece insanların onları bulmalarını sağladık ki Allah'ın sözünün gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasından şüphe edilmeyeceğini bilsinler. Nitekim bunlar hakkında çekişip duruyorlar. Onların mağaralarının önüne bir bina kurun diyorlardı. Halbuki Rablar onları çok daha iyi bilendir. Onların yerlerine galip gelenler ise onların mağaralarının önünde mutlaka bir yokacağız yapacağız dediler. 22 Karanlığa taş atar gibi mağara ehli 3'tür. 4. köpektir derler. Veya 5'tir. 6. köpektir derler. Yahut 7'dir. 8. köpektir derler. Onların sayısını en iyi bilen Rabbim'dir de onları pek az kimseden başkası bilmez. Bu yüzden onlar hakkında bu kısa anlatılanların dışında Kimseyle tartışma ve onlar hakkında kimseden bir şey sorma. Evet. Buraya kadar Allah subhanahu ve teala ashabı keyfin hakkında bildiriyor. Onlar şirkten, küfürden, zulümden kaçarak Allah'ın dağlarından bir dağına sığındığı ve orada Allah subhanahu ve teala takdir ettiği kadar onları onlar uyandığında bir gün veya bir saat uyuduklarını zannettiğini Halbuki Allah onları takdir ettiği kadar 300 veya daha fazla küsur uyuttuğunu Bu da o zamanın insanları öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlardı Allah subhanahu ve teala onlara bu şekilde delillerini göstermiştir Allah subhanahu ve Teala onları uyandırmış, işlerinden birini o kasabaya göndermiş, o kasaba halkı onları onu tanımış, peşine takılmışlar ve oradakileri görünce korkudan geri çıkmışlar. Bundaki amaç da öldüren ve diriltenin her şeye muktedir olanı Allah olduğunu onların bilmesidir. Allah bizi kendisine hakkıyla iman edenlerden eylesin. 23 ve 24 Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Meğer ki Allah bilemiş ola. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve şöyle de. Umulur ki Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir. Bu ifade Allahü Teala'nın Yüce Resulüne bir şey yapmak istediği zaman o şey geleceğine ait bir iş ise bu konuda iradeyi görünmezleri bilen Allah'a bırakmasını onun olmuş ve olacak şeyleri en iyi bildiğini olmamış olan şeylerinde olsaydı nasıl olurdu şeklinde neticesinden haberdar bulunduğunu binaenaleyh Allah'a havale etmekle bir edep tavrı gösterilmesi gerektiğini bildirmektedir. Nitekim Buhar ve üstünde gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman ben bir gecede yetmiş kadının yanına giriyorum. Her kadından bir çocuk dünyaya gelir ve o çocuk Allah yolunda savaşır. Ona denilmişti ki bir rivayette inşallah de, o inşallah denemiş. Kadınların yanına girmiş. Onlardan yalnızca birisinin çocuğu doğmuş. O da yarın insanmış. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer inşallah demiş olsaydı hanis olmazdı ve ihtiyacı yerine gelirdi buyurmuştur. Ve umulur ki Rabbim beni doğruya ve daha yakın olana eriştir. Yani bilmediğim bir şey sana sorulursa o konuda Allah'tan bilgi iste ve seni doğruya sağlam bilgiye muvaffak kılması için Allah'a yönel. 25 ve 26 Onlar mağaralarında 300 sene eyleştiler. Buna 9 daha kattılar. Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir de göklerin ve yerin bilinmedikleri ona aittir. O ne güzel görendir. O ne güzel iştendir. Bunların ondan başka yardımcısı yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak yapmaz. Evet. Allah subhanahu ve teala'nın Resulüne mağara halkının mağarada ne kadar kaldığını bildirmekte Allah'ın onları uyutup yeniden uyandırdığı ve o zamanki insanları onların durumundan haberdar kıldığı sürenin miktarı ay yılıyla 309 senedir ki bu güneş yılıyla 300 senedir zira ay yılıyla güneş ile arasında her üç senede üç senelik fark vardır. Bunun içindir ki allah Teala 300 dedikten sonra buna dokuz daha kattılar duyurmaktadır. En iyisini Allah bilir. 27 ve 28 Rabbim'in kitabından sana vahyolunu oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Sabah, akşam Rab'larının rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Bizi anmasını unutturduğumuz heva ve hevesine uymuş, hattaşmış kimselere itaat etme. Allah Sübhanahu ve Teala Yüce Resulullah Aziz Kitabını okumasını insanlara tebliğ etmesini emrediyor. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur buyuruyor. Onun sözlerini tarif edecek başka maksada yönlendirecek kimse de yoktur buyurmüştür. Müslüman sahinde gelen bir rivayette İbn ebu Vakkas o şöyle demiştir: Biz 6 kişi Ali sallatin yanındaydık. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki şu yanındakilerini kov. Onlar bizim yanımızda onlar bizim yanımızda oturma cüretini göstermesinler. Saad diyor ki ben ve İbni Masud ile Huzeyil kabilesinden bir adam Habeşli Bilal orada bulunuyordu. Ayrıca adamı unutmuş olduğum iki kişi de vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlünde bu konuda Allah'ın dilediğince bazı şeyler oldu. Aleyhisselatü Vesulam kendi başına kaldığında Allah Azze ve Celle sabah akşam Rabbine rızasını diyerek dua edenleri kovmak ayetini indirmiştir. 29 De ki gerçek Rabbinizdandır. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. Şüphesiz ki zalimler için duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamışızdır. Onlar feryat edip yardım dilediklerinde erimiş maden gibi yüzleri kavran bir su kendilerine sunulur. O ne kötü içecek ve ne kötü duraktır. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennemin dört duvarı vardır. Her duvarın arasındaki mesafe 40 yıl gibidir buyurmuştur Cehennem Kunak olarak oturulacak Toplanacak ve komşuluk edilecek Yer olarak ne kötüdür evet. Said ibni Cübeyr'den gelen rivayette Cehennem ehli acıkınca yemek isterler Feryat ederler Onlara lakkum ağacı verilir Ondan yiyince yüzlerinin derisi soyulur Öyle ki bir kişi onların yanlarından geçecek olsa onları tanır. Çünkü yüzlerinin derisini tanır. Sonra onlara susuzluk verilir ki su isterler. Feryat ederler o zaman kendilerine erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su verilir. Bu sıcaklığı sona ermiş olan bir sudur. Ağızlarına yaklaştırdığında onun sıcaklığından yüzlerinin eti kavrulur ve derileri soyulup içine düşer. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun. 30 ve 31 Doğrusu iman edip salih ameller işleyenlere gelince muhakkak ki biz iyi hareket edenlerin eczni zayi etmeyi. İşte altlarından ırmaklar akan aldın cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takınırlar. İndi ve ince ve kalın ipekliden yeşil elliseler giyerek tahtları üzerine otururlar. O ne güzel mükafat ve ne güzel duraktır. Allah subhanehu ve teala uğursuzların durumunu anlattıktan sonra mutluların durumunu övmeye başlıyor. O cennetli kişiler ki Allah'a inanmışlar, peygamberlerin Allah'tan getirdiklerini doğrulamışlar ve peygamberlerinin kendilerine emrettiği salih amelleri işlemişlerdir. İşte onlara adın cennetleri vardır. Adın kelimesi ikamet anlamınadır. Altından ırmaklar akan odaların, evlerinin altından ırmaklara akan cennet. 32'den 36'ya kadar onlara iki adamı örnek ver ki birisine İki uzun dağı verip çevresini hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında ekimler bitirmiştik. Her iki bahçede ürünleri vermişler ve hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. Başkaca onun meyvası da vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ben malca senden zengin nüfusça da senden üstünüm derdi. O nefsine böylece zulmederek bahçesine girerken dedi ki bu bahçenin batacağını hiç sanmam. Kıyametin kopacağını da tahmin etmiyorum. Eğer Rabbıma döndürülürsem and olsun ki bundan daha iyisini bulurum. Evet. Allah subhanahu wa ta'ala düşkün ve zavallı kişilerle oturmayı kibirlerine yediremeyen müşrikleri anlattıktan ve onların mallarıyla, yerleriyle iftihar ettiklerini vitrettikten sonra kendilerine iki insan örneğini misal veriyor. Bu iki adamın ikisinin de üzüm bağı olduğunu, ikisinin de içinde sular ve bağlar olduğunu türlü türlü yemişler olduğunu ve birisinin bununun büyüklendiğini Allah'ın burada bunu verdiyse öbür tarafta da kendisine vereceğini umduğunu öbürünün ise sadece orasının olduğunu başka bir yeri olmadığını zikrediyor. Birisi böbürlendiğinde öbürlerin onu uyardığını bildiriyor ve şöyle diyorlar aralandaki konuşmada 37'den 41'e kadar arkadaş ona cevap vererek dedi ki seni topraktan sonra bir damla sudan yaratıp sonunda senin insan kılığına koyanı mı, mı inkar ediyorsun işte o benim Rabbim olan Allah'tır ve ben kimseye Rabbim ortak koşmam bahçene girdiğin zaman her ne kadar mal ve nüfus bakımından Beni kendinden daha az buluyorsan da maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen lazım değil miydi? Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de kaypak bir soklak haline getirir. Yanık suyu çekilir de bir daha bulamazsın. 42-44 Nitekim ürünleri yok edildi tarf ettiği emeğe içi yanarak avuçlarını oluşturuyordu. Çardakları hep yere düştü ve diyordu ki, ne olaydım? Rabbime hiç ortak koşmasaydım. Allah'tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu. Kendi kendini de kurtaramadı. İşte burada kudret ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'ındır. Mükafatlandırma bakımından da hayırlı olan neticelendirme bakımından da hayırlı olan odur. Evet. Allah subhanahu ve teala birisi bedbaht, birisi ise mutlu olan iki insanın misalini veriyor. İkisinin de mal mülk ve evlatlar verdiğini ama birinin şımardığını, Allah'a şirk koştuğunu, şükrünü eda etmediğini, öbürünün ise onu sürekli uyardığından haber veriyor. Mal mülk olan şımardığını, kendisinin başka male mülkü olduğunu da söylüyor. Öbürü malının yanına girdiğinde maşallah Allah ne güzel yarattı desene suyunu çeker de aramaz lan bulamazsın. Çardağın başına geçer de seni kimse kurtaramaz dediği halde o buna böbürleniyor ve Allah suyunu çekiyor çardağını başına geçiriyor. Ne kendisi ne de bir başkası kendisine yardım edebiliyor. İşte Allah reddah olan inkarcı olan insana neler yapıyor. 45 ve 46 dünya hayatının misalini de anlat onlara. O gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki bununla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda da rüzgarın savuracağı çöpe döner. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir Ama baki kalacak salih ameller sevap olarak da amel olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz baki kalacak salih amelleri çokça tekrarlayın orada bulunanlar bu burada nedir ey Allah'ın Resulü demişler vesselam, bu minnettir o da nedir ey Allah'ın Resulü denildiğinde tekbir tehlil tesbih elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billah demiştir evet. yine Şevdat İbni Es bir seferdeyken bir yerde konaklamıştı. Kölesine dedi ki bıçağı getir de onunla oynayalım. O bunu reddetti ve dedi ki Müslüman olduğundan beri söylemiş olduğum şu iki sözün dışında ezip atabileceğin hiçbir söz söylemedim. Sakın onu benden alıp nakletmeyin. Sadece size söyleyeceğim. Şu sözü saklayın. Aleyhisselatü Vesselam insanların altın ve gümüş biriktirdikleri zaman siz de şu sözleri biriktiriniz. Allah'ım senden işimde sabat niyaz ederim. Doğru yolda azimet ederim. nimetine şükretmek isterim. ibadetimi güzel yapma temenni ederim. Selim bir kalp isterim, doğru bir dil dilerim. bildiğimin hayırlısını temenni ederim. bildiğimin kötüsünden sana sığınırım. bildiğim şeyden senden af dilerim muhakkak ki bilen sensin, sen amin yarabbim 47, 48 ve 49 bir gün dağları yürütürüz de sen yeri dümdüz görürsün hiçbirini bırakmazsın toplarız onları saflar halinde Rabbine sunulduklarında onlara Andolsun ki sizi ilk kez yarattığınız gibi bize geldiniz. Sizi toplamak için bir söz verdiğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Kitap konudunda suçların onda yazılı olandan korktuklarını görürsün Vah bize ey vah bize. Bu kitap nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmaksın hepsini saymış derler. Çünkü bütün işlediklerini hazır bulurlar ve Rabb'in kimseye asla Zulüm, etraf Evet Allah subhanahu ve teala Ayetlerini Bildiriyor Aleyhissalatü vesselam'dan Gelen bir rivayette Cabir bin Abdullah'dan Geliyor biz deve aldım. Devemi yükleyip yola koyuldum. Bir ay gittim. Nihayet Şam'a geldiğinde Abdullah İbni Enis olduğunu gördüm. Kapıcıya dedim ki ona Cabir kapıdadır da. O Abdullah'ın oğlu Cabir mi dedi. Ben evet dedim. Elbiseni çiğneyerek, elbisesini çiğneyerek çıktı. Bana sarıldı. Ben ona sarıldım. Ve dedim ki ses konusunda senin Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis işittiğin haberi bana ulaştı. Onu duymadan önce benim veya senin olmenden korkarak geldim dedim. O dedi ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle insanları kıyamet günü çıplak, başı açık ve ayak yalmur olarak kaşk Sonra Melik benim, Deyyem benim. Cehennem ehlinden hiçbir kimsenin cennet ehlinden herhangi bir kişide olan hakkını almadan cehenneme girmesi gerekmez. O cennet ehlinden hiçbir kimse de cehennem ehlinden üzerinde hakkı bulunduğu halde cennete giremez. Ta ki ben ondan hakkını alayım. Hatta bir sokak bile olsa buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz hıyamet günü boynuzlu koçtan boynuzsuz koç hakkını alacaktır, duyulmuştur.